...o tip gönüllerimiz olursa çok sevinirim... ...beraber yani ülkede diğer şehirleri gezip... ...onlara bunları tattırmak çok isterim... ...hedeflerimden bir tanesi bu açıkçası. Eee...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 Çocuklar da temizliyor, içine de kitapları yerleştiriyorlar, fotoğraflarını gönderiyorlar. Evet yani internet dediğin sadece senin erişiminden ibaret değil, lojistiği de o üzerinden tabii. çok her rahatlıkla şey her ulaşılabiliyor. İşte gerçekten doğa için sürdürülebilirlik tarafı. <gülüyor> Hakikaten o, o kitaplıkları bir yerde toplayıp, lojistiğini yapıp, depolayıp ondan sonra da dağıtmak yerine doğrudan doğruya kaynağından yerine eriştirmek.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 ...üstelik de ihtiyaçları öğretmenleri tarafından belirlenmiş, süzülmüş... Evet. E, ...gereksiz bir yere gitmeyeceğinden emin olacağınız bir şekilde... ...bir çocuğun yazlık ihtiyaçları, giysi ihtiyaçları Baharlık karşılayacak. Baharlık giysi ihtiyaçlarını karşılayacağız, evet aynı <gülüyor>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 ...büyük bir yerinizin, büyük bir harcamanızın... ...büyük bir şeyinizin olmasına gerek yok aslında. Evet, hemzeminde... ...Rauf Kösemen ve Damla özlerle beraberdiniz. Felyar Kabil yayın masamızda bize destek verdi. Bugün Hemzeminde... ...ilham verici bir örnekle... ...Sayende Derneği ile beraberdik. Ve Merve Eryürük Nimetoğlu bize bu güzel hikayeyi... ...anlattı. Merve çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.